Bir Müslüman'ın Kur'an'ın getirdiği hükümleri kabul edip, yine Kur'an'ın emrettiği dinimizin temel kaynağı olan sünnet, icma ve kıyası reddederek mezhepleri inkar etmesi oldukça şaşılacak bir şeydir. Bütün hak mezhepler dinin temel esaslarında ittifak etmişler İbadet ve muamelatta farklı içtihatlarda bulunmuşlar ve Müslümanlar da asırlar boyunca bu hak mezheplerden birine tabi olmuşlardır. Hatta 1400 seneden beri gelmiş geçmiş ilim ve irfan sahibi evliyalar, kutuplar, alimler, asfiyaların her biri içtihada heves etmeyerek bu hak mezheplerden birine bağlanmış, selamet ve saadetlerini o büyük imamların yolunda gitmekte görmüşlerdir. Hal böyleyken, bir kısım bedbahtlar, Kur'an'ı kendi görüşleriyle yorumlayıp, mezhepleri inkar etmiş, kendi rey ve düşüncelerini müçtehitlerin görüşünden üstün görmüşlerdir gaflet veya ihanetlerinden dolayı şer'i delilleri kabul etmeyip, mezhebin zincirinden başlarını çıkaran bu bedbahtlar, maalesef Müslümanların zihinlerini de fazlasıyla karıştırmışlardır. Maksadımız, Müslümanları tehdit eden bu mezhepsizlik hastalığına bir set çekmek, bu hastalıkla yaralanmış gönüllere bir derman ulaştırmak ve bu mezhep imamlarının yolunu terk edip, mezhepsizliğe davet eden bedbahtların ne kadar yanlış bir yolda olduklarını akıl ve vicdan sahiplerine göstermektir. Yardım ve inayet Allah'tandır. Şimdi bir mezhebe bağlanmanın mutlak gerekli olduğuna ve bunun İlahi bir emir olduğuna ait delillere geçiyoruz. Bu delilleri, akli deliller ve nakli deliller olarak iki başlıkta inceleyeceğiz. <Sessizlik> Cenab-ı Hakk'ın iki farklı ayeti vardır. Birincisi, Kelam sıfatından gelen Kur'an'daki ayetler ve ikincisi kudret sıfatından gelen Kainat kitabı dediğimiz şu âlemde yaratılan ayetlerdir. Bir kuştan ta yıldızlara kadar ve bir kelebekten tutun ta galaksilere kadar her şey bu ikinci kitap olan kainat kitabının birer ayetidir. Bizler bu ikinci kitap olan kainattaki ayetleri kendi aklımızla tam manasıyla anlayamamakta ve kainat kitabını ders verecek muallimlere ihtiyaç duymaktayız. Mesela gökyüzü sayfasında yazılan güneş, ay yıldızlar ve galaksiler gibi ayetler için gök bilimcilerine başvuruyor ve merak ettiklerimizi onlardan öğreniyoruz. Yoksa teleskobu elimize alarak incelemeye başlamıyoruz ve zannımızla hükmetmiyoruz. Ya da denizlerde yazılan balıklar, dalgalar, mercanlar ve diğer ayetler için Deniz bilimcilerine başvuruyor ve işin hakikatini onlara soruyoruz. Yoksa hemen bir dalgıç elbisesi alıp denizlere dalmıyoruz. Ve yeryüzü sayfasında yazılan ayetler içinde fizikçilere, coğrafyacılara, doktorlara ve sözün özü o ilmin mütehassısı olan insanlara başvuruyor ve Onların bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz. İşte aynen bunun gibi birinci kitap olan Kur'an ayetlerini ve hadisleri anlamak için de bu işin mütahassislerine ve alimlerine başvurmak zorundayız ve onlara muhtaçız. Bu alimleri rehber yapmadan birinci kitap olan Kur'an'ı anlamaya çalışan kimseyle bilim adamlarını rehber yapmadan ikinci kitap olan kainatı anlamaya çalışan kişinin durumu aynıdır. İkisi de yanılır ve ikisi de sadece zannıyla hükmeder. Mesela astronomi okumamış bir insan güneşi bir elma kadar zannederken bir astronomi alimi güneşin dünyadan 1.300.000 defadan daha büyük olduğunu bilir. Yine tıp ilmi okumamış bir insan kana baktığında sadece bir kırmızılık görürken bir doktor kandaki al yuvarları, ak yuvarları ve trombositleri temaşa edebilir. Yine mühendislik okumayan birisi bir nehre baktığında yalnız su görürken, bir mühendis o nehrin arkasındaki barajı ve ondaki potansiyel elektrik gücünü görebilir. Yine botanik ilminden haberdar olmayan birisi, bir çiçeğe baktığında yalnız zahiri güzelliğini görürken, bir botanikçi o çiçekteki sırları görür, ve o çiçek hakkında bir kitap yazabilir. Misalleri çoğaltmamız mümkündür. Bütün bu misallerin ortak noktası şudur. Bizler, allah Teala'nın kudret kalemiyle, kâinat kitabında yazmış olduğu ayetlerden çok azını anlayabilmekte ve doğru bilgiye ulaşmak için o ilmin uzmanına başvurmaktayız. Acaba, kainat kitabında yazılan ayetleri anlamak için yapmamız gereken o fennin uzmanına başvurmak işini niçin birinci kitap olan Kur'an ayetlerini anlamakta yapmayalım? Ve bunu yapmayı niçin garipseyelim? Asıl garip olan, dünyada en küçük bir işte bile Rehbere ihtiyacı olan insanın, âlemin en büyük işi olan dini anlamada bir rehber ve muallime ihtiyacı olmadığını zannetmesi değil midir? Ben kendi hükmümü kendim çıkarırım. Dört mezhep alimleri de Kur'an ve hadislerden hüküm çıkarmış. Kaynak belli. Öyleyse bunu ben de yapabilirim diyen kimseye, Biz de deriz ki, bir eczacı çiçeklerden ilaç yapar. Hal böyleyken, bütün ilaçlar çiçeklerden yapılmıştır. Eczaneden almaya ne gerek var? Diyerek, dağlara tırmanmak, herhalde akıl kârı değildir. Evet, ilaçlar çiçeklerden ve bitkilerden yapılmıştır. Ancak, o ilacı yapmak için, yıllarca kimya okumak ve uzman bir kimyager olmak gerekir. Herhalde kimya ilmini bilmeden dağdan topladığı çiçeklerle ilaç yapmaya çalışan kişi kendisine zarar vermekten başka bir iş yapmış olmaz. Aynen bunun gibi bizler de manevi ilaçlarımız olan Kur'an'ın ve sünnetin hükümlerini bu işin Tabiri caizse eczacıları olan müctehit alimlerden almak ve onlardan öğrenmek zorundayız. Çünkü bu ilim onlara ihsan edilmiştir. Demek dört mezhebi bir kenara bırakarak kendi bulduğuyla hükmeden kimse misalimizdeki ilaç yapmak için daha tırmanan kişiye benzemektedir. Ya da bu kişi Şu sözü söyleyen kimseye benzer ki, ben fizik kanunlarını tek başıma keşfedeceğim. Einstein ve emsallerini taklide ihtiyacım yok. Çünkü onlar da benim gibi bir insandır. Onlar da rakamları kullanmış ve hesap yapmıştır. Ben de aynı rakamları kullanarak aynı hesapları yapabilir ve sonuçlara ulaşabilirim. Bu sözde doğru bölümler vardır. Evet, Einstein da onun gibi bir insandır ve mesleğinde rakamları kullanarak hesaplar yapmıştır. Yanlış olan ise bu kimsenin kendisini Einstein'ın yerine koyması ve onun kadar yetenekli olduğunu zannetmesidir. Onun kadar yetenekli olmadığına delil ise tarihin bir elin parmaklarından fazla Einstein'ların nakledememesidir. Einstein olmak o kadar kolay olsaydı, herhalde binlerce emsalinin gözükmesi gerekirdi. Demek, mesele rakamlarda değildir. Mesele, o rakamları kullanarak doğru neticelere ulaşmaktadır. Aynen bunun gibi, mesele, Kur'an'ın ayetlerini ya da hadisleri okumada değildir. Mesele, Kur'an ve yüz binlerce hadisin içinden doğru hükmü çıkarmadadır. İşte bu özel yetenek de İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, Ahmet İbni Hanbel ve emsallerine verilmiştir. Evet, bizler de iyi bir fıkıhçı ya da tefsir alimi olabiliriz. Ama Asla bir müçtehit alim olamayız. Asla İmam-ı Azama ve emsallerine yetişemeyiz. Çünkü Allah onlara farklı bir ihsanda bulunmuştur ki o asırdan bu asra kadar aynı ihsanın kendisine verildiği bir kimse gözükmemiştir. Burada şu soru akla gelebilir. Ben de alimim. Niçin ictihad yapmayayım? Cevaben deriz ki hakikatin mahiyeti bir olmakla birlikte fertlerde tarzı tahakkuku farklı farklıdır. Mesela sinek uçar ama kartal gibi değil. Buğday da sümbül verir ama ağaç gibi değil. Ayna da güneşi gösterir ama okyanus gibi değil. Aynen Bu misaller gibi ilim hakikatinin de tarzı ı tahakkuku fertlerde farklı farklıdır. İlmin İmam-ı Azam ve emsallerinde tecellisiyle bu asırdaki bizlerde tecellisi bir olamaz. Evet ikisi de ilimdir ama mahiyetleri arasında yerden göğe kadar fark vardır. Bu şuna da benzer. İlkokulda matematik okunur ama oradan mühendis çıkmaz. Çünkü ilkokulda okutulan matematik mühendislik için yeterli değildir. İşte bu asır o asra kıyasla ilkokuldur. İçinde ilim okunur. alim çıkar ama müçtehit çıkmaz. Çünkü bu asrın ilkokulu müctehit yetiştirmeye elverişli değildir. Müctehit alimlerin nasıl emsalsiz bir yeteneğe sahip olduklarını ve onlara yetişmenin asla mümkün olmadığı bahsini mezhep imamlarının mertebeleri başlığında ele alacağımız için bu bahsi şimdilik kısa kesiyoruz. Sözün özü maddi alem ve içindeki eşya hakkında Doğru bilgi edinmek için nasıl o ilmin mütehasssısına başvuruyor ve onun sözüne itimat ediyorsak aynen bunun gibi dini konularda da doğru bilgiye ulaşmak için bu ilmin mütehasssıslarına başvurmak zorundayız. Bu kişiler de müctehid alimlerdir. Mezhepsizlerin sıklıkla söyledikleri söz, ''Biz Kur'an'a tabiiz. Kur'an'da bir mezhebe bağlanma diye bir şey yok. Bu yüzden de hiçbir mezhep imamına uymayız.'' sözüdür. Aslında bu sözleri onların Kur'an'ı anlayamadıklarına bir delildir. Zira Kur'an'da bir mezhebe bağlanmayı emreden birçok ayetler vardır. Şimdi bu ayetlerden bir kısmının izahına geçiyoruz ki, onların meskür sözlerinin ne derece batıl ve hurafe olduğu anlaşılsın. Ey, Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ülül emre itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, Herhangi bir Herhangi şeyde, şeyde anlaşmazlığa, anlaşmazlığa düşerseniz, düşerseniz onu, onu Allah onu, ve Resulüne, Resulüne götürün. götürün. Bu, Bu daha, daha iyidir ve sonuç, sonuç bakımından, bakımından da, da daha, daha güzeldir. güzeldir. Ayette geçen ulul emr tabirinden maksat alimlerdir. Bu mana Kur'an'ı en iyi anlayan İbne Abbas, Cabir İbne Abdullah İmam Mücahid, İmam Hasan, i̇mam Ata ve birçok alim tarafından rivayet edilmiştir. İmam Kurtubi tefsirinde i̇mam Malik'in de aynı görüşte olduğunu nakleder. İmam Dahhak'a göre de Ülül-Emr, dini en iyi bilen fıkıh alimleridir. Celaleddin Süyuti gibi 200 bin hadise ezberlemiş büyük bir alim. Itkan atlı eserinde Ulul Emr'in din ve fıkıh alimleri olduğunu bildirmiştir. Şimdi Kur'an'ı en iyi anlayan ismini saydığımız ve sayamadığımız yüzlerce alim, ayette kendisine itaat emredilen Ulul Emr'in din alimleri olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Onların bu ittifakına karşı mezhebi inkar edenlerin sözü, gök gürültüsüne karşı sivrisineğin vızıltısı gibi sönük kalmaz mı? Hem bir kaidedir ki, bir meselede, ihtilaf edilen bir hususta, o fen ve sanatın dâhilerinin sözü geçer. O fenden ve sanattan olmayan birisi, ne kadar da dahi olsa,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 binlerin ittifak ettiği bir meseleyi hangi kuvvet çürütebilir ve hangi mezhepsizin sözü onların sözünü hükümden düşürebilir? Madem meselemiz dindir ve Kur'an'dır, elbette bu meseledeki söz hakkı Peygamberimizin de övgüsüne mazhar olan bu alimlerindir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Ve sizden olan ulul emre itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah ve Resulüne götürün. Bu daha iyidir. Ve sonuç bakımından da daha güzeldir bir mezhebe bağlanmanın şart olduğuna dair bu ikinci delilde bir önceki ayetin devamına bakacağız. Ayetin devamında herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün buyrulmuştur. Bu kavli şerif kıyasın hak ve şer'i bir delil olduğuna hüccettir. Şöyle ki Ayet-i Kerime'de kendisinde ihtilafa düşülen bir meselenin Allah'a ve Resulüne götürülmesi emredilmiştir. Bir meselede ihtilafa düşmek içinse o meselenin Kur'an'da ve hadislerde açıkça geçmemesi gerekmektedir. Zira kendisinde ihtilafa düşülen mesele Kur'an'da ve hadislerde açıkça beyan edilseydi Zaten onun hakkında çekişmeye gerek kalmazdı. İşte böyle bir meselenin halli için takip edilecek yol, ayetin emriyle onu Allah'a ve Resulüne götürmek. Yani Kur'an ve hadislerde hükmü açıkça bildirilmiş meselelere kıyas ederek hükmü çıkarmaktır. Demek bu ayet içtihadı emretmiştir ki bu hükmü açıkça belirtilenlerin arasından hükmü belirtilmemiş olan bir meselenin emsalini arayıp bularak, onları birbirine benzetip kıyas ederek hükmü ortaya koymaktır. Şimdi sorumuz şu. Madem kıyas şeriatın bir delilidir ve kıyas ile hükmü bulunacak meseleler çoktur, acaba bu kıyası kim yapacaktır? 1 milyon hadisi ezberlemiş Ahmet İbni Hanberler mi? Yoksa ezberinde 100-200 hadis olmayan mezhepsizler mi? Ya da bir haftada Kur'an'ın tamamını ezberleyen İmam-ı Muhammed ve 4 yaşında hafız olan Said İbni Uyeyneler mi? Yoksa Kur'an'ı sadece mealinden okuyup kendini alim zanneden cahiller mi ya da İmam-ı Şafii'nin beyanına göre bütün fıkıhçıların babası hükmünde olan İmam-ı Azamlar mı yoksa fıkıh usulü ve kaidelerinden habersiz olarak sadece zannıyla hükmeden cahil cesurlar mı hangisi kıyas edecek bizler bir mezhebe bağlı olarak Bu işin erbabı ve üstadı olan mezhep imamları kıyas edecek derken mezhepsizler biz de kıyas ederiz demektedirler. Halbuki kıyas edebilmek için kıyas edilecek Kur'an ve hadisi çok iyi bilmek gerekmektedir. Mezhep imamlarının her biri 500 binden fazla hadisi ravileriyle birlikte ezbere bilen dahi zatlardı. Bu zamanda kendisini onlara kıyas edenlerin hıfsında acaba kaç hadis var? Kaç hadis ravisini tanıyorlar? Hadislerin cerh ve tadillerine, nasih ve mensuhlarına, tariki virutlarına vakıf mıdırlar? Yine bunlar mezhep imamlarının son derece vakıf olduğu Kur'an-ı Kerim'in şer'i we hebben manaları en de manier waarop we am, manier waarop we nas, manier müşkil, we dalli, dalli, dalli bil waarop dalli bil manier waarop mensuh, de manier waarop we Aksam manier waarop we de Boşverin meleke halinde olmasını, onlar bu saydıklarımızın manalarını biliyorlar mı? Hal böyleyken, hangi cesaretle içtihada kalkıyorlar? Allah'ın razı olmadığı bir hükmü vermekten korkmuyorlar mı? Çıkardıkları hükmün hadislere zıt olmasından ve Peygamberimize muhalefet etmiş olmaktan endişe edip titremiyorlar mı? Herhalde cesaretlerini cehaletlerinden alıyorlar. Allah böyle cahil olmaktan ve böyle cahillerin peşine takılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde, onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve kendilerinden olan ulul emre götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler, elbette onu bilirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız. Ayetin mealinde sonuç çıkarmaya gücü yetenler olarak mana verdiğimiz istinbat kelimesi, ayette geçen ve kendisine müracaat edilmesi emredilen ulül emrin müçtehit alimler olduğuna delalet etmektedir. Şöyle ki, istinbat lafzının aslı nebt Tirki, nebt, kuyudan ilk çıkan suyun ismidir. Bir fıkıh aliminin içtihat yaparak hadis ve ayetlerden hüküm çıkarması, zorluğu ve güçlüğü bakımından kuyudan su çıkarmaya benzetildiği için istimbad diye isimlendirilmiştir. İşte onlardan istimbad edenler elbette onu bilirlerdi ayet-i celilesindeki onlar zamiri, ulul emre râciidir ve içtihada delildir. Demek bu ayetin ifadesiyle, istimbad, ulul emrin sıfatıdır ve Allah, ulul emre müracaat edilmesini emretmiştir. Bu ayette geçen emrin götürüleceği kişiler, yani ulul emr, Fahreddin-i gibi bir allâmeye göre de İlim ve ictihad sahibi alimlerdir. Aynı manayı asrımızın en büyük fıkıhçılarından İbn Abidin Hazretleri de nakletmiş ve görüşüne Hazreti Ayni'yi de delil yapmıştır. Hazin tefsirinde de ulul emrin ictehad yeteneği olan allameler olduğu bildirilmiştir. Ve daha yüzlerce alim Ayette geçen istinbat vasfı olan ulul emrin müçtehit alimler olduğunu bildirmişlerdir. Fahreddin Razi Hazretleri bu ayet dört şeye delalet etmektedir der ve şöyle sıralar. 1. Hükmü açıkça belirtilmeyen meselelerde istinbat ve ictihad yapılması gerektiğine. 2. İstinbatın yani içtihadın şer'î bir delil olduğuna. 3- Resûlullah'ın istinbatla görevli olduğuna. 4- Müçtehid olmayan avamın, yani bizlerin, fıkhi hükümlerde müçtehid alimleri taklitlerinin vacip oluşuna delalet etmektedir. Zira ayette meselelerin hükümlerine vakıf olmayanların, ehli istimbata yani müctehit alimlere başvurmaları gereği beyan edilmektedir. O halde netice olarak diyebiliriz ki 1. Ayette ulul emr tabiri geçmekte ve ulul emre müracaat emredilmektedir. Ulul emrin alimler olduğu mütalasını birinci ayette yaptığımızdan burada tekrarına ihtiyaç görmüyoruz. 2. fahreddin Razi, ibn Abid'in ve aynı emsali yüzlerce alim, ayetteki ulul emrin, içtihat sahibi alimler olduğunu bildirmiş ve bu konuda ittifak etmişlerdir. Bir meselede ihtilaf edilen bir hususta o fen ve sanatın dahilerinin sözü geçer. O fenden ve sanattan olmayan birisi ne kadar da dahi olsa sözüne itibar edilmez. Kaidesince, bu alimlerden birisinin görüşü bile, Kur'an ve hadis ilmine vakıf olmayan yüzlercesinin görüşünü hükümden düşürmeye yeterken, nerede kaldı ki bu zatların ittifak ettiği bir meseleye muhalefet edilebilsin ve onların ittifakına karşı çıkılabilsin? 3- Ayette geçen istinbat kelimesi ulul emrin alimler olduğu görüşünü desteklemektedir. Çünkü istinbat Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarma işidir ki bu da ulul emre yani ictihad sahibi alimlere mahsustur. 4 İstinbat ehli olmayan bizlerin istinbat ehline uymamız ayette emredilmiştir. Bütün bu izahlardan sonra mezhepsizliği tercih ederek ben de istimbat ehliyim diyene biz de deriz ki hıfsında kaç hadis var? Bu hadisleri kimlerden öğrendin? Senetlerindeki ravilerden kaçını tanıyorsun? Hadislerin cerh ve tadillerine, nasih ve mensuhlarına, tariki virutlarına vakıf mısın? Ve en önemlisi hadis hafızı olarak yüz bin hadisi senetleriyle birlikte ezbere bilen zatların, İmam-ı Gazali'lerin, i̇mam Rabbani'lerin, İmam-ı Rabbani İmam Serahsi'lerin, celaleddin Suyutilerin cesaret edemediği istinbat ve içtihat işine hangi cesaretle soyunuyorsun? Asrın hastalığı, Mezhepsizlik, eserimizin bu bölümüne kadar bir mezhebe tabi olmanın mutlak gerekli olduğuna dair akli delilleri ve bir mezhebe tabi olmayı gerektiren ayetlerden ancak üç tanesini inceleyebildik. Eserimizin bundan sonraki bölümleri olan mezhebe tabi olmayı gerektiren diğer ayetleri, bu konuda zikredilen hadis-i şerifleri, Müctehit imamları ve onların tabakalarını, bu zamanda içtihat yapılıp yapılamayacağını, mezheplerin arasındaki ihtilafın sebeplerini ve mezhepler hakkında merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını her kütüphanede mutlaka bulunması gereken Asrın Hastalığı Mezhepsizlik isimli kitabımıza havale ediyor ve bu kitabı okumanızı ısrarla tavsiye ediyoruz.